Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin. Ve ila cemil evliyeyi velhamdülillahirrabbilalemin. İnşallah bugün hep beraber Allah'ın el galib ismini anlamaya çalışacağız. İnşallah bugün hep beraber Allah'ın el galib ismini anlamaya çalışacağız. Ayet-i Kerime'de Allah emri üzerinde galiptir buyurdu. Yani Allah her neyi takdir etmişse, neye hükmetmişse, nasıl bir muradı varsa insan üzerinde, o emrini mutlaka gerçekleştirir, emri üzerinde Allah galiptir. Allah daima galiptir. Mutlak galiptir. Ayet-i Kirmede Allah buyuruyordu ki Allah vaadde bulunmuştur ki ben ve Resullerim mutlaka galip geleceğiz Allah'ın rasulleriyle ile beraber olan müminler de Neden? Çünkü Allah emri üzerinde galiptir Bununla beraber O'nun emri kimin üzerinde gerçekleşir? Yani Allah'ın kulları üzerinde bir muradi vardır Allah'ın bir projesi vardır yani Bu projeye kim dahildir. Kimler dahildir? Birinci derecede Allah'ın nebileri, resulleri dahildir. Allah'ın vahiyini taşıdıkları için Allah mutlaka vahiyini kullarına ulaştırır. Ve bu konuda emri üzerinde galiptir. Mutlak galip. Peygamberlerin hayatına baktığımızda bunu rahatlıkla anlar ve görürüz. Allah emri üzerinde, muradi üzerinde, projesi, senaryosu üzerinde, şimdiki anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Allah nasıl galiptir, hep beraber göreceğiz inşallah. Peygamberler artık gelmeyeceğine göre Allah'ın galip ismi emri üzerinde galip ismi artık tecelli etmeyecek mi? Allah'ın galip ismi tecelli etmeye devam eder. Neyle beraber? Vahye ile beraber. Vahyini taşıyanlarla beraber. Hep beraber bunu ayetleri okurken anlamaya çalışacağız inşallah. Eğer Yeryüzünde, kendi nefsimizde, ailemiz içinde eğer hak galip olursa adalet olur, rahmet olur, güzellik olur. Ama hak galip olmazsa, zulüm, zalim galip olursa ne olur? Zulüm olur. Eğer bir yerde sorun sıkıntı varsa orada hak galip olmamış demektir. Zalimin zulmü galip olmuş demektir. Birileri orada zulmü yapmış demektir. Orada şeytana uyulmuş demektir. Allah'ın garib ismi öncelikle peygamberleri üzerinde evet vahiy ile beraber o vahyi taşıyanlarla beraber tecelli eder. Onlar mutlaka galiptir. Onlarla beraber olan müminler de her zaman için mutlaka galiptir. Ama bakıldığında bazı nebiler, resuller şehit edilmiş. Kafaları kesilmiş, ortadan ikiye bölünmüş. Bu durumda Allah galip değil midir acaba? Nasıl bakmak gerekir? Eğer bakışımız mümince bir bakış olursa, onların da galip olduğunu görüp anlayacağız. Mümince bakış, başarıya odaklı bir bakış değildir. Başarıya odaklı. Başardıysa, o galiptir. Başardıysa, başarılı olmuşsa, amacına uğraşmışsa, kendine göre, zahiri bakışa göre o galip gelmiştir. Dersek, bu mümince bir bakış değildir. Müminin bakışı başarıya odaklı değil, amele odaklıdır. Eğer amel işlemişse, yani emek sarf etmişse, mesela Zekeriya aleyhisselam kavmi tarafından ikiye bölündü. Zekeriya aleyhisselam Hayatı boyunca emek sarf etti mi? Etti. Başardı mı? Elbette ki başardı. Nefsine galip geldi, şeytana galip geldi. İsterse bir kişi bile iman etmiş olmasın. O mağlup değil, o galiptir. Rabbi katında kazanmış midir? Kazanmıştır. Zahire göre bakıldığında mağlup gibi görünüyor ama o galiptir. Allah'ın galip ismi onda tecelli etmiştir. Vazifesini yapmıştır, kulluğunu yapmıştır ve kazanmıştır. Yoksa Hz. Süleyman'a bakıp o kazandı, hükmetti, Zekeriya Aleyhisselam'a bakıp o kazanamadı dersek bu mümince bir bakış değildir. Allah eğer kitabında bize bunu anlatıyorsa örnek alalım diyedir. Oradan ders çıkaralım diyedir hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlayalım diyedir Aynı şekilde bu bütün peygamberler için böyledir. Eğer biri Allah yolundaysa, emek sarf ediyorsa, çabasını, gayretini sarf ediyorsa, o kazanmıştır. O garip olmuştur. İsterse zahire göre ölmüş olsun, öldürülmüş olsun, sürülmüş olsun. Ama emek sarf etmemişse yanlışlarla, yanlış olarak Allah'ın emrettiği gibi değil de kendisi gibi kendisine göre güzel yapmaya çalışmış ve başarılı olmuşsa Evet, o başarı, başarı değildir. O her halukarda kaybetmiştir. Mesele, evet, Allah'ı kazanmaktır. Rabbinin rızasını kazanmaktır. Dostluğunu kazanmaktır. Cemalini kazanmaktır. Güzelliğini kazanmaktır. Güzelliğiyle güzel olmaktır. Eğer o Rabbini kazanamamışsa, onun kazandığı her ne olursa olsun, o en büyük mağrubiyettir. Çünkü, o imarını vermiş, imarını satmış yani, Rabbini satmış, onunla o başarıya ulaşmış. Kendisine göre başarı dediği, evet. Onun için bütün peygamberler galiptir, onlarla beraber olanlar da galiptir. Yani galip gelmişler ve kazanmışlardır. Gerisi hangi halde olurlarsa olsunlar, Peygamberleri ve onlarla beraber olanları mağlup etmiş gibi görünseler de aslında onlar kaybetmiştir. O mağlup olmuş dedikleri de evet, galip gelmiş ve kazanmışlardır. Yarın kıyamet günü bunun böyle olduğunu evet, hep beraber göreceğiz. Ki buna iman etmişiz. Buna iman etmek lazım zaten. Eğer mümince bir bakışla bakmazsak ne demiş oluruz, ne deriz? Onlar mağlup olmuş dememiz lazım. Aynısını bugüne taşıyıp Kendi hayatımıza taşıyıp Bakmamız lazım Böyle anlamamız gerekiyor Allah'ın galip isminin Kulda tecelli etmesi vardır Allah'ın galip ismi Kulda tecelli edince Kul nasıl bir hal alır O kul Kendi nefsine galip gelir Arzularına isteklerine galip gelir. Kendisini yoldan çıkarmaya çalışan şeytana galip gelir. Aynı şekilde şeytanlaşmış insanlar onu yoldan çıkarmaya çalıştığında, Rabbinden, Rablerinden ayırmaya çalıştığında ne yapar? Onlara galip gelir. Sıkıntı yaşayabilir, sorun yaşayabilir ama o Mutlaka galip gelir Düşmez Feryat etmez Allah'ın el esmaül hüsnasını anlatırken Mutlaka bunu anladık Kul evet. Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir Eğer isimlerden biri Tecelli etmezse O kemale eremez Allah'ın kavi ismi tecelli etmişse O kavi durur Güçlü durur sarsılmaz o bir isim eksik olunca olmaz Bu nasıl anlaşılır? Allah'ın galip ismi tecelli etmiş mi etmemiş mi? Nasıl anlaşılır? Eğer Kuldaki Allah'ın nefreti ruh galip gelirse Onda Allah galip geldi demektir bu Onun Rabbi onda galip geldi demektir Rabbi ile beraber oldu O Allah ile beraber O galip geldi. Allah'ın galip ismi tecelli edip galip geldi demektir. Bu durumda olacak olan şey nedir? Onun güzelliği artar. Evet. Güzelliği artar. Eğer nefis galip gelirse, nefis şeytanla beraber galip gelirse ne olur? Onun çirkinliği artar. Güzelliğini kaybeder. Veya Yerinde sayar. Eski tas, eski hamam diyorlar ya öyle. Bakıyorsun hiçbir değişiklik olmamış, kazanamamış. Oysa ki hayat baştan sona imtihan yani kazanma imkanıdır. Her anda güzelliğinin artması gerekirdi. Artmadıysa evet, bir şey yapmıyor demektir. Herhangi bir şekilde evet, nefsine, şeytana, evet, hayata galip gelemiyor demektir. Galip geliyorsa Her anda güzelliği artmaya devam eder Allah'ın el esmaül hüsnası Güzelliği onun üzerinde Tecelli etmeye devam eder Allah'ın galip ismi de Bütün isimlerle beraber tecelli eder Yani kul Rahmet ederken galip olmalıdır. Yoksa nefis şeytan Onun rahmet etmesine Müsaade etmez Nefis galip gelirse rahmet etmesi gereken yerde rahmet etmez. Hatta ona göz yumar, hatta zulmeder. O güzelliği kazanamadığı gibi eğer bir de zulmederse, haktan ayrılırsa çirkinleşir. Çirkinliği artar. Niye? Galip olamadığı için. Allah'ın galip ismi onda tecelli etmediği için. Allah ile galip olmadığı için. Eğer kul kendi hakikatiyle Allah'ın kendisine nefreti ruhla kendisine galip olursa, nefsine galip olursa neyi kazanır? Elbette ki cenneti. Cennet gibi bir gönül cennete layık olur. Nefis galip olursa ne olur? Cehennem gibi bir gönül elbette ki sonuç cehennemdir. Bunun için nefis tezkesi lazım. Bir mürşidi Kamile tabi olunca, mürşidine hadi bana galip gel diyemez. Senin galip olman lazım. Mürşide düşen sana bunu öğretmektir, sana bu gücü vermektir, sana bunu göstermektir, sana bunu tattırmaktır. Ama o gücü kullanacak olan sensin. Senin bunu kullanman lazım. Her şeyi olduğu gibi anlamak lazım ki ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilelim, anlayalım. Evet, bazen mümin mağlup olmuş gibi görünür. Ama mümin her zaman galiptir. Mağlup olmuş gibi görünse de, sıkıntıya boğulsa da, eziyete Uğrasa da, işkence yapılsa da Allah onu daha büyük bir galibiyete hazırlıyor demektir. Galip olsun diye onu ona yaşatıyor. Ondaki eksikleri tamamlayıp kemale erdirmek için onu ona tattırıyor, müsaade etmiştir. Yani büyük galibiyete onu hazırlıyor. Uhud Savaşı'nda öyle olmuştu. Uhud'da müminler mağlup oldu. Evet. Sahabeden bir ordu, başında Resulullah Efendimiz. Ama mağlup oldular. Mağlup oldu demeye utanmamak lazım. Mağlubiyeti bilmeyenler, galibiyeti bilmeyenler işte berabere kaldılar gibisinden. Hayır, mağlup oldular. Neden? Neden? Allah ayeti kerimede onun gerekçesini beyan etti. Siz dediniz ki onlar, sahabe dediler ki bu nereden başımıza geldi? De ki onlara kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı, yanlışı siz yaptınız, peygambere itaat etmediniz, onun emrine uymadınız. Uymayınca ne olur? Mağlup olur ama... Kafirin mağlubiyeti gibi değildir. Onları bir dahaki büyük galibiyete hazırlıyor. Ondan sonra ne geldi? Ondan sonra fetihler peş peşe geldi. Ama onlar bunu anladılar. Anladılar ki, galibiyet Allah'tandır. Güçlerinden dolayı değildir. Galibiyet zahiri değil, manevidir. Eğer peygamberin emrine ters düşülürse, Allah'ın emrine teş düşülürse, onlar galibiyeti kendinden zannederse mağlup olurlar. Bir daha da bu hatayı yapmadılar. Eğer bunun acısını tatmış olmasalardı, o yanlışı yapmaya devam ederlerdi. Daha büyük bir yanlışla, daha büyük bir felaket olurdu. Bu durumda o onlar için, yani Uhud onlar için şer değil, hayırdır. Mahrubiyet değil, galibiyettir. Bir dahaki galibiyet için hazırlıktır. Bunları neden böyle anlatıyorum? Hayat, baştan sona cihattır. Savaştır, cihat. Nefsinle cihat ediyorsun, şeytanla cihat ediyorsun, hayatla cihat ediyorsun, her an bir cihattır. Eğer biz bunu anlamazsak, Allah'ın bize anlattıklarını, anlattığı kısaları kendi üzerimizde görmeye çalışıp anlamazsak Kur'an'ı boşuna okumuş oluruz. Dolayısıyla hayatı anlamamız da mümkün değildir. Allah'ın muradını anlamamız mümkün değildir. Yorumu kendimize göre yaparız, hükmü de kendimize göre veririz. Böyle bir yorum, böyle bir hüküm Allah'a ters düşmektir. Eğer biri Allah'a olmayı, kul olmayı kabul etmiş, ona iman etmişse o Rab'ine ters düşmemeli, ters düşmez. Onun vereceği, verdiği, kendisi hakkında verdiği her hüküm mutlaka hak olmalıdır. Yani Allah'ın hükmü olmalıdır. Doğru görüp, doğru anlamış olmalıdır. Bunun içinde Allah'ın verdiği hükmü anlamaya çalışması lazım ki hayatı yaşarken Allah kendisine neden böyle muamele etti bunu bilsin ve anlasın Allah'ın muradını anlasın bir adım sonrasını evet anlasın önce Allah'ın garib ismiyle ilgili ayeti okuyayım bu Kur'an-ı Kerim'de tek bir sefer geçer. Ağabey Allah'ımın Şeytanı rahim Ve kalellezi işitrağından min için. Yusuf'un, Allah'a emanet olması. Yusuf'un, Allah'a emanet olması. Yusuf'un, Allah'a emanet olması. Yusuf'un, Allah'a ileri gelen adamı hanımına dedi ki Ekrimi mesbahu asa'en ana. ona ikram et dedi. Ona ikramda bulun. Belki ondan istifade ederiz. Belki bizim için menfaat olur. Ev nettehizehu veleda ya da onu evlat ediniriz. Ve kazali ki mekenna li fil earth. Böylece biz Yusuf'i orada mekan sahibi kıldık. Onu oraya yerleştirdik. Orada ona yer verdik. Allah yerleştiriyormuş Allah'ın bir muradi var yani Allah'ın bir projesi var senaryoyu Allah yazmış onların elinde olmadan o Hz. Yusuf'u satın alan o ileri gelen adam Mısır'daki vezir Elinde olmadan onu sevdi. Gönüller Allah'ın kudret elindedir. Gönlü ona dönderdi. Elinde olmadan onu sevdi. Evet, hanımına ona ikram et. Bundan istifade ederiz. Ya da onu evlat edinelim. Çocuğu olmadığı için. Allah buyurdu ki biz onu orada böylece o yerde yerleştirdik. Veli نُعَلِّمَهُ min تَعْوِيلِ الْحَادِسِ Ona hadiselerin tevilini evet. öğretmek için rüyaların tevilini tabirini öğretmek için bununla beraber evet. min تَعْوِيلِ hadis, hadiselerin tevilini öğretmek için bir hadiseyi bir olayı Tevün etmek ne demek? Oradaki Allah'ın muradını anlamak demektir. Bunun karşılığı hikmettir. Evet, hikmet vermek için. Vallahu galibun ala emrihi. Allah galiptir. Allah emri üzerinde galiptir. Emr aynı zamanda iş demektir. Allah bir şeyi murad etmiştir. Onu gerçekleştirmek için emri üzerinde galiptir. Bunu bunun için yaptı. Walakinne ekserinasi la yalemun. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Allah'ın emri üzerinde galip olduğunu, Allah'ın bir projesinin olduğunu, Allah'ın bir takdirinin olduğunu bilmez. İnsanların çoğu bunu bilmiyor. Bunu anlamamış. Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya atması da böyledir. Ama yanlış tarafta durdular. Onların hepsi de bir değildi. O kuyuya atanların hepsi bir değildi. Mesela işlerinden bir tanesi atmamak için direndi. Bir tanesi de diğer uç tarafta durdu. Kesinlikle atılması gerekir. Hatta öldürülmesi gerekir dedi. Diğerleri müdahale ettiği için öldüremedi. Yoksa Öldürmeyi düşünüyordu Sonra kervan gelip Onu oradan çıkarıp götürüp Mısır'da Köle olarak sattı Allah ayet kerimede Ona kıymetle vermemişlerdi Az bir pahaya sattılar Bu Allah'ın projesidir Allah'ın Kulları üzerindeki muradı gerçekleşsin diye Hazırlamış olduğu Senaryodur yani Götürüp orada evet. satarken saraydan birinin gelip onu alması evet. bu da projeye dahildir. Allah projeyi öyle yapmış. Evet. Evet. Ayet devam ediyor. Ve evet. lemâ beleghe eşeddehu. Ne zaman ki o kıvamına geldi, güçlü kuvvetli oldu, vakti geldi. Ateynâhu hükmen ve ilma. Biz ona hüküm ve ilim verdik. doğru karar verme, evet hükmetme, bununla beraber ona ilim verdik, hikmet ve ilim verdik ve kezalik'e neczil mühsinin. İşte biz mühsinleri güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Allah Hazreti Yusuf'un güzel yaptığını, güzel yaptığı için böyle mükafatlandırdığını beyan etti. Demek ki Allah Resullerini seçerken de kimin ne yapacağını biliyor? Kimin daha layık olduğunu, liyakat sahibini olduğunu biliyor. Seçimini de ona göre yapıyor. Sonra sonra proje onunla başlıyor. Kim Hazreti Yusuf'la beraber olduysa, Allah emri üzerinde galiptir buyurdu. O da Allah'ın projesine dahil oldu demektir. Bu bütün peygamberler için böyledir. Onunla beraber olanlar, yani tabiri caizse kimin eli Hazreti Yusuf'a dokunduysa o projeye dahil oldu yanında veya karşısında Allah'ın bu projesi bütün peygamberler için böyledir çünkü Allah'ın muradı kullarının kendisine iman etmesidir kendisine halife olmasıdır, hazreti insan olmasıdır Allah bunu neyle yapar Peygamberleriyle vahiy ile beraber yapar. Vahiyini indirdiğinde, peygamberlerini gönderdiğinde, onlarla o peygamberle beraber olan, onun taşıdığı o vahye, omuzunu altına koyan Allah'ın projesine dahil oldu demektir. Allah'ın senaryosuna dahil oldu demektir. Artık onlar ne yapıyor? Allah'ın vahyini taşıyor Artık peygamber gelmeyeceğine göre Allah'ın muradı bitti mi? Kulları üzerindeki muradı bitti mi? Allah'ın projesi bitti mi? Senaryosu bitti mi? Hayır Proje devam ediyor Allah'ın senaryosu devam ediyor. Kıyamete kadar. Neyle devam eder? Aynı şekilde Resulleri ve ile devam eder. Ya o vahyi taşıyan Allah'ın Resulü olacağız. Ya o vahyi taşıyan Allah'ın Resulüyle beraber olacağız. Mutlaka Yakın durmak gerekiyor. Bunu görüp yakın durmak gerekir. Bu bir tane değildir. Bu bir kişi olması gerekmiyor. Allah bir anda bunlardan bin tanesine görev verebilir. Kendi projesine o senaryoya dahil eder. Bin ayrı yerde bin kişi bu işi yapabilir. Ya o olmak lazım. Yani Allah'ın vahyini taşıyan Olmak lazım ya da Onunla beraber olmak lazım Ona yakın olmak lazım Yani bir şekilde Bu projeye dahil olmak lazım Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Allah'ın varis ismini anlatırken Onu anlatmıştım Buyurdu ki ayet-i kerimede Biz Onları Kitaba varis kıldık Onlardan bir kısmı yüz çevirdi. Evet. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirdi. Bir kısmı orta yolu tuttu. Orta yolu tutanlar ne yapmıştı? Allah'ın vahyini, kelamını aldılar, okudular, hayatlarına geçirdiler. Yani bir tek kendilerini kurtardılar, kurtarmaya çalıştılar. Allah'ın izniyle buyurdu. Bir kısmıyla sabikun oldu müsabaka etti, yarıştı. Evet, i̇şte asıl kazanmış olanlar onlardır dedi. O müsabaka yapanlardır. O müsabaka yapanlar Allah'ın projesine dahil olmuştur. Allah'ın vahyini taşırken müsabaka yapanlar Allah'ın projesine dahil olmuştur. Yani geçmişteki bütün peygamberler gibi bütün sahabeler gibi bu kıyamete kadar Allah'ın kullarına tanıdığı imkandır. Kazanma imkanıdır bu. Evet, başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Sonra onların peşinden kitabı miras olarak devralan kötü kimseler kitaba varis oldu. Onlar kitabı Allah'ın ayetlerini ders edindikleri halde, okuyup anladıkları halde, o ayetlerle birbirlerine tavsiyede bulunup, birbirlerine Allah'ın ayetlerini okudukları halde, Allah'ın ayetlerini bu aşağılık dünya malı karşısında, dünyalık karşısında, aşağılık dünya hayatı karşılığında sattılar buyurdu. Ayetlerinden işlerine geleni aldılar Gelmeyenleri yokmuş gibi Muamele ettiler Hatta buyurdu onlar var ya Bu böyle yapanlar Karşı taraftan Yani düşmanlarından Eğer menfaat Gelse O menfaati de Almak için onu bir Daha satarlar Allah'ın ayetlerini, vahyini bir daha satarlar. Onlara da satarlar. Niye? Dünyaya gömülmüş, dünyaya tapıyor. Allah'ın vahyini dünya hayatı karşılığında, dünya hayatında rahat etmek için, zengin olmak için, mevki makam sahibi olmak için satıyor. Düşmanına bile satar dedi bunlar. Satıyor dedi, satar. Onun için Allah emri üzerinde galiptir dedi. Ama insanların çoğu bunu bilmez dedi. Allah muradını gerçekleştirir yani. Vahyini taşıttırır. Kime taşıttırır? Taşıyabilene taşıttırır. Onlarla beraber olanlar da Aynı şekilde onu taşımış olur. Yani Allah'ın projesine dahil olmuş olur. Hazreti Adem'den kıyamete kadar bu böyledir. Allah'ın muradı değişmiyor. Projesi değişmiyor yani. Bununla beraber herkes, her bir kul Hazreti insandır. Kendi hayatının başrolunu oynuyor. Kendi hayat filminin, yani kıyamet günü Allah onun kitabını eline verdiğinde, o onun hayat filmidir. Her ne varsa baştan sona içindedir. Bu onun hayat filmidir. Bununla beraber o, hayatının hayat filminin başrolunu oynuyor. Kenarda durmuyor. Onun eline verilen kitap onun filmidir. Ve o, hayatının başrolunu oynuyor. O, Filmde, o hayat filminde peygamber de kenarda durur, başrolde o vardır. Evet, peygamber kenarda duruyor, başrolde o vardır. Bu her bir insan için böyledir. Çünkü o kitap onun kitabı, o film onun filmi, hayat filmi. Evet, herkes hayat filmini seyretmelidir. Akşam yatmadan önce Gözünü kapatıp beş dakika, on dakika, yarım saat hayat filmini seyretmelidir. Tefekkür etmelidir. Rabbim beni yaratıp dünyaya gönderdi. Şöyle şöyle bir hayat yaşadım. Şunları öğrendim, öğrendim, bunu öğrendim. Şöyle yapmaya çalıştım, böyle yapmaya çalıştım. Bakmalıdır. Hayat filmini seyretmelidir. En son nereye gelmiş ona bakmalıdır. Sonra, sonra Rabbim beni şu anda huzura alsa, o hayat filmimi bana seyrettirse Kitabımı elime verse, oku dese Acaba ben bundan razı mıyım? Ben bunu beğenecek miyim? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Kıyamet günü Allah kuluna amelini gösterirken buyurur ki Kulum sen bunu kabul ettin mi? Kul diyecek ki hayır ya Rabbi Bunu kabul etmiyorum bu güzel olmamış. Allah buyurur ki, sen benim kurum olarak bunu kabul etmiyorsan, ben senin Rabbin olarak bunu nasıl kabul edeyim? Evet. Onun için, Allah bizi nereye koymuşsa, orada durmamız lazım. Orada. Koyduğu yerde durmamız lazım. Yani Hazreti İnsan olarak durmak lazım. İlk insan, ilk peygamberdir. Ve Allah'ın muradı o peygamber üzerinden yürür. Ona vahyeder, o Allah'a davet eder. Allah adına o konuşur, vahyi o taşır. Onunla beraber olanlar kazanıyor, karşı duranlar kaybediyor. Öyle olmuştur ki Allah kavmi toptan helak etmiştir. Niye? Allah'a karşı gelmiş. Allah'ın Resulüne karşı gelmek Allah'a karşı gelmektir. Onun için ayet-i kerimede Allah ne buyuruyordu? Resulüm onlar seni inkar etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyor. Dertleri seninle değildir. Dertleri ayetlerimledir. Kullar Allah'ın resulleriyle ile muhatap olurken, vahyi ile muhatap olurken Allah ile muhataptır. Allah onların işi benimledir, seninle değil dedi. Merak etme dedi. Evet. Arkadaşlar şimdiye kadar mutlaka bizi anlamış olmaları lazım. Bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışmış olmaları lazım. Anlamış olmaları lazım. Evet. Allah'ın vahyini taşımaya çalışıyoruz. Ama bu vahyi taşımadan önce bu vahyi taşıyacak bir Cemaate ihtiyaç vardır Nasıl ki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mekke'de Darul Erkam'da Sahabeyi yetiştirdiyse En kötü şartlarda En ağır şartlarda Onları yetiştirdiyse Sonra Allah Vahyi onların umuduna yükledi Hadi taşıyın dedi Herhalde Resulullah Efendimiz Kendi kendine bunu yapmadı Aynı şekilde bizim kardeşlerimizden beklediğimiz kendilerini kurtarmaları değildir. Benim böyle bir niyetim, benim böyle bir düşüncem, fikrim hiçbir zaman olmamıştır. Olmaz, olamaz. Çünkü bu bana ait bir şey değildir. Bu proje ya da bu senaryo bana ait bir şey değildir. Herkes kendi hayatının, filminin başrolünü oynuyor. Ben de herkes gibi... Kendi hayatımın başrolünü oynuyorum. Yani hep herkes kendi kulluğunu yapmaya çalışır, ben de kendi kulluğumu yapmaya çalışıyorum. Emir onundur, hüküm onundur ve o mutlaka emri üzerinde galip olandır. İsterse kardeşlerimiz, bizim anlattığımız gibi, bu projeyi ister kabul etsin, ister etmesin. İster bu projeye dahil olmayı ister istesin, ister istemesin. Mutlaka Allah emri üzerinde galiptir, projesini tamamlar. Başta söyledim zaten, mesele sonuç değildir. Mümin sonuca bakmaz. Başarıya bakmaz. Neye bakar? Emeğe bakar, emek. Kulluğa bakar. Ben kulluğuma bakarım. Bunun için ne yapılması gerekirse onu yaparım. Sonuç, Sonuç benim için fark etmez. Sonuç beni ilgilendirmiyor. Çünkü onun sahibi var. Projenin sahibi var. Senaryonun sahibi var. Beni ne ilgilendirir? Bana düşen gerekeni yapmaktır. Bizimle beraber olanlar nerede olduklarını bilsinler. Bilmeleri lazım. Eğer bunu anlamadıksa Artık bundan sonra da bunu anlayamayız. Eğer biri ne buyurdu ayet-i kerimede siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sadakallahu'l-azim. Allah böyle söylemişse bu doğrudur. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Onun için Allah'ın yardımını istiyorsak hem dünyada hem ahirette saadeti istiyorsak bu böyledir. Eğer buradaysak peşinen kazanmışız demektir. Ya buna iman ederiz, bunu kabul ederiz, projeye dahil oluruz yani. Biliyorsunuz bir de bir televizyon çalışması var şu anda. Niye? Niye? ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini ulaştıralım diyedir. Ya da tercihlerini yaparlar. Sabikundan değil de orta yolu seçer. kendini kurtarmaya çalışır. Tercih O'nundur. Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselamın, sahabem dedikleri işte, Resulullah Efendimizle beraber, Allah'ın o, murad ettiği, projeye dahil olanlardır. Dolayısıyla, bizim için de, kıyamete kadar da Allah hiç kimse için adetini değiştirmez buyurdu. Geçmiştekiler içinde adetim böyleydi. Şimdi de böyledir. Kıyamete kadar Allah hiç kimse için adetini değiştirmez buyurdu. Yani senaryo değişmiyor. Aynı. Kulluk aynıdır. Allah'a itaat aynidir. Sabihun olmak aynıdır. Orta yolu seçmek aynıdır. Allah'tan Vahyinden yüz çevirmek aynıdır. Evet. Benim bütün kardeşlerime burada olsun veya olmasın, olan ve olmayan bütün kardeşlerimiz için bu projeye dahil olmalarını istiyoruz. Yolu beraber yürüyüp vahyi beraber taşımak istiyoruz. Şimdiye kadar İnşallah bunu anladık. Sonuç, söyledim, sonuç bizi ilgilendirmiyor. O Allah'a aittir. Elbette ki, her gelmiş olan, Nebi olsun, Resul olsun, ne yapar? Davat ederken, insanların kendisine iman etmesini ister. Her peygamber varisi de aynı şekilde. Aynı vazifeyi, aynı işi yaparken ne yapar? İnsanların kendisiyle beraber kazanmasını ister. Müsabaka yapmasını ister. Sabikundan olmasını ister. Allah'ı kabul etmeyen beni kabul edemez. Ben seni kabul ediyorum ama Allah'ı kabul etmiyorum. Allah'ın vahiyini kabul etmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Ben seni seviyorum ama senin yolunu sevmiyorum. Bana böyle sevgi gerekmiyor. Böyle bir sevgi istemiyorum. Kabul etmiyorum. O benim en yakınım olsa bile. Onu reddediyorum. Kim beni sevecekse beni Allah için sevmelidir. ...bana uyacaksa Allah için uymalıdır. Bu benim çocuğum olsa bile. Önce beni manevi olarak kabul etmelidir. Benim manevi tarafım, zahiri tarafımın önündedir. Çünkü ahiret dünyanın önündedir. Önce beni mürşidi olarak görmeli, Allah'a taşıyan olarak görmeli, ebedi hayatı için sevmeli... Elbette ki zahiri olarak da sever Evet Bunu böyle söyledim İnşallah mesele anlaşılmıştır Eğer biri bu şekilde Allah'ın O Rahmet tecellisinin içine girerse Allah'a, Allah'ın dinine, vahyine yardım edenler sınıfına girerse hangi şekilde olursa olsun o fark etmiyor. Söyledim başta. Mesele bir kenarından tutmaktır. Mesele evet, bu ona dokunmaktır yani. Ben de buradayım. Bu, bu işte ben de varım demektir. Hepsi bu. Allah'ın rahmetinin içine girmez mi? Allah akıl vermiş. Ama ne buyurdu ayet-i kerime Ayetin sonunda. Ama dedi insanların çoğu bunu bilmez dedi. Yani Allah eğer kullarıyla işi yapıyorsa, kullarına muhtaç olduğu için değil. Kullar buna muhtaçtır. Allah emri üzerinde galiptir dedi. Allah'ın muradı budur. Allah mutlaka bunu gerçekleştirir. Senin de gerçekleştirmemi istiyorsan buyurun. Bu kadar. Bütün peygamberlerin hayatına baktığımızda evet, her biri için aynı şey geçerlidir. Her biri için Allah bir Senaryo yazmış, bir proje uygulamış yani. Mesela Hazreti Musa'ya baktığımızda Firavun doğan bütün çocukları öldürüyor. Sonra evet, anasına vahyetti. Ne dedi? Eğer bir tehlike görürsen onun nile bırak dedi. Allah Hazreti Musa'nın anasına vahyetti buyurdu. Alimlerimiz bunu kaldıramıyor ya. Allah bir kula nasıl konuşur diyor. Allah bir kula nasıl vahyeder eder İmanı yok ya, Allah'ın ayetine imanı yok. Vahyetmemiş... memiş, işte ilham etmiş. Allah bak vahyeti diyor da. Niye böyle terbiyeslik yapıyorsun? Vahyeti ne dedi? Eğer musha için endişe ederse, onu nile bırak, korkma dedi, endişe etme. Biz onu sana geri vereceğiz dedi. Bak kelime var. Kelimesi kelimesi ne var da? Allah Meryem'e vahyeti buyuruyor. Hadi kıfır. Ne, ne yapacaksın sen şimdi bunu? Meryem peygamber değil. Hazreti Musa'nın anası peygamber değil. Niye? Niye? Allah'ın garip olduğuna iman etmemiş. Garip. Allah garibdir, Yakındır. Sana senden daha yakındır. Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurdu. Allah tecelli ediyor. Allah buraya vahy ediyor. Niye? Allah benden uzak olsun diyor. Olsun. Yukarıda olsun, arşta olsun ama buralara gelmesin. Bize dokunmasın, karışmasın, yakın olmasın. Niye? Zaten yanlışa gömülmüş. Yakın olsa hayatı yaşayamayacak. Evet sonra Allah onu sarayda büyüttü. Zamanı gelince kavga eden iki kişiden birine bir yumruk vurdu. Kendi taraflarından birinin yanında durup kaçtakine bir yumruk vurdu. O da Firavun'un taraftarıydır. İki, Biri İsrail oğullarından, öteki de Kıptilerden, yani Firavun taraftarlarından. Adama bir tokat vurunca adam öldü. Peygamber tokatı. Kaçmak zorunda kaldı, terk etti orayı. Gitti. E, nereye? Şuayb Aleyhisselam'ın memleketine. Nereye gittiğini bilmiyor. Rastgele kaçıyor yalnız. Çünkü ona haber verdiler. Eğer seni yakalarlarsa seni öldürürler. Evet, Medyen'e suyun başına gitti. Orada çobanlar sürülerini suluyorlar suda. İki tane de bayan var. ona da böyle kenarda durmuşlar. Onlar sulasın çekilsin diye. Hz. Musa merak etti. Onlara sordu. Siz niye sulamıyorsunuz? Diyor onlar dedi ki bizim gücümüz yok. Bunlar güçlü kuvvetli dediler Onlar sulayıp çekilecek. Ondan tarafı bu bir Hz. Musa aldı sürüyü hepsini önüne koyup suladı. Güçlü kuvvetli. Aynı zamanda sinirli biri sonra diyor ağacın altına çekildi dedi ki evet, Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım dedi başka bir memlekette tanıdığı kimse yok aç evet Şuhayb aleyhisselam evet, kızları ona gidip durumu anlatınca gidin onu bana getirin dedi senaryo öyle yazılmış onun için sonra ona ne dedi sekiz ya da on sene bana çobanlık yapma karşılığında bir kızımı seninle evlendireyim. O da bunu kabul etti. Şuaib Aleyhisselam onu yetiştirmeye başladı. Ne burada ay kelime de seni güzelcene bir denebeden geçirdik. Evet. Güzelcene seni yetiştirdik. Orada yetiştirdi onu. Proje böyle. Evet. Allah'ın projesi var yani. Kulları üzerinde. Kimin üzerinde yürür bu? Allah kime vahyinini taşıttıracaksa onun üzerinde yürür. Onunla beraber olanlar o vahyi beraber taşıyacaklar çünkü projeye, Allah'ın projesine dahil olmuş olur. Bütün kardeşlerimizi projeye dahil olmaya davet ediyoruz. Ya da ya da gölge yetmesinler. Söyledim, Allah emri ödeninde galiptir. Öyle işi hafife alamaz, basite alamaz, öyle kendi kafasına göre yorum yapamaz. Elbette ki buna karşılık Allah'ın bir ikramı var mıdır? İkram ona olmasın kime olsun? Hem dünyada hem ahirette İkram ona olması kime olsun? O ki Allah'a en yakın durdu. Hiç bundan büyük ikram olur mu? Ben de varım, ben de buradayım deyip oraya dahil olduysa bundan büyük ikram olur mu? Kale, Seneşuddu, adudeki bi Allah Hazreti Musa'ya dedi ki seni kardeşinde destekleyip güçlendireceğiz. Ve naj'alulekuma sultana. Bir de size bir güç, bir kuvvet, bir saltanat vereceğiz. Fala yeselun ileykum. Sizin düşmanlarınız Firavun kimse size Dokunamayacak. Merak etmeyin dedi. Yani böyle bir kişi ya da bir de kardeşini sana yardımcı kılıyorum. İki kişiyiz diye merak etmeyin. Karşındaki Firavun ordusuyla beraber de olsa size dokunamaz dedi. Niye? Allah'ın muradı var da ondan. Kim dokunabilir? Evet. Bir ayatina. Allah'ın projesi neymiş? Neden dolayıymış bu koruma? Ayetlerinden dolayı. Siz benim ayetlerimi taşıyorsunuz. Evet, i̇kiniz benim ayetlerimi taşıyorsunuz. Bir ayatina entuma. Ve men taba'akum galibun. Siz ikiniz ikinizi de Allah öyle koruyacak, size dokunamayacak ayetlerimizden dolayı ayetlerimizden dolayı siz ve size tabi olanlar galip olacaksınız. Allah'ın galip ismi üzerinize tecelli edecek. Ben sizin üzerinizde galibim. Neden dolayı? Ayetlerimden dolayı. Yani o şerefi, o kıymeti, değeri Allah'ın onları özel olarak galip ismiyle koruması, onları üstün getirmesi neden dolayıymış? Allah'ın ayetlerini taşıdıklarından dolayı. Ya eyyühen nebi, ey nebim, ey peygamberim! Haridil müminine alel kitab. Müminleri savaşmaları için Teşvik et, evet. harrit, harra, onların gönlündeki evet. imani harla, ateşe öfürünce harlanıyor ya, alevlensin. Yani Allah yolunda savaşmak için onları hazır hale getir in yakun minkum isrun sabirun Eğer sizden 20 sabırlı kişi olursa bu mi'ateyn 200 kişiye galiptir. 200 kişiye galip gelir. Yani 1'e 10. Bir kişi 10 kişi demektir. وَاِنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مِئَتُنَ Eğer sizden yüz kişi olursa, يَغْلِبُ elfa min الَّذ۪ينَ كَفَرُ Eğer yüz kişi olursa, bin kişiye bedeldir. Yüz kişilik bir ordu, bin kişiyi yener dedi. Galip olur dedi. بِأَنَّهُمْ قَوْمُنْ لَا يَفْقَهُونَ Evet. Onlar anlamayan bir topluluktur. Allah'ın garip olduğunu, Allah'ın garip getireceğini anlamayan bir topluluktur. Mutlak gücün, mutlak kudretin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın bir muradının olduğunu anlamayan bir topluluktur. Allah'ın bir muradı var. Allah muradını gerçekleştirir. Yani karşınızdaki sizden on kat daha fazla olsa galip gelecek olan sizsiniz. Ama şart koyduğu buraya Sabırlı dedi. Sabırlı. Sabretmeyenler ne olur? Sabretmeyenler kaybeder. Sabretmeyenler Allah'ın projesinde yer almaz. Dahil olmaz. Onun on kişilik gücü olmaz. Şu anda dünyada Yaklaşık 1 milyar 700 Müslüman nüfusu var. Eğer her biri 10 kişiye bedel olsa ne yapıyor? 17 milyar yapıyor. Evet, 17 milyar. Niye böyle bir şey yok? İsrail ne kadar nüfusu? 6 milyon. Toplan, hepsini toplasan 6 milyon. Bir İslam, 1 milyar 700 milyonluk İslam alemini ne yapıyor? Yakıyor, kavuruyor. Her türlü cinayeti yapıyor, zulmü yapıyor. Nerede Müslümanlar? Hani bir kişi 10 kişiye bedeldi? Allah'ın kastettiği bunlar değil. Bu Müslümanlar değil. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Eğer Ahir zamandakiler Ahir zaman ne zaman başlar diye sorulduğunda Resulullah Efendimiz benden 1400 sene sonra Yani 14 asır sonra Şu anda 14 asırı Zaten geçmişiz Ahir zamandayız yani Resulullah Efendimizin tabiriyle Buyurdu ki sahabeye Eğer siz Eğer ahir zamandakiler sizi görselerdi Size diyeceklerdi ki Bunlar delidir Bunlar dünyayı bilmiyor. Bunlar menfaati bilmiyor. Bunlar gidip sözde Allah yolunda ölüyor, canını feda ediyor. Bunlar delidir derlerdi. Sizi akıllı olarak görmez, bunlar delidir derdi. Eğer siz onları görecek olsanız onlar dünyaya o kadar meyletmiş, o kadar dünya adamı, dünyalık adam olmuş ki ahireti ikinci pıranda siz bunlar iman etmemiş dersiniz. Evet, Sahabe şimdi gelse bunlar iman etmemiş der. Doğru söylemiş olur mu? Elbette ki doğru söylemiş olur. Kendine bakınca bir de bunlara bakınca bunlar iman etmemiş. İman etseydi bu ne halleriydi? Evet. Şu anda Kur'an yerde sürünüyor. yerde. Onu başımızın üzerine kaldırıp hayatımızın içine almamız lazım, hayatın içine. Sahabe Kur'an'ı hayatının içine almıştı. Evimizin içine almamız lazım. Evimizde Kur'an olmalıdır. Kur'anca Kur'an'a göre bir hayat olmalıdır. Allah'ın emri hükmü evimizde geçmelidir. Ama bunun için Önce Kur'an'ı kendi gönlümüze almamız lazım. Önce yerden kaldırıp kendi gönlümüze almamız lazım ki evimize taşıyabilelim. Çoluk çocuğumuza taşıyabilelim. Komşumuza taşıyabilelim. Yakınlarımıza taşıyabilelim. Taşıyacağız. Allah emri üzerinde galiptir. Evet, taşımak istemeyene ne diyeceğiz? Sen bilirsin. Tercih senin. Yapman gereken şey Allah'ın bu projesine senaryosuna dokunmaktır sadece. Evet. Ben de varım demektir. In yansur kumullahu. Eğer Allah size yardım ederse, vela galibe lekum. Size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer Allah size yardım ederse, Allah dinine yardım eder. Allah Kitabını taşıyanlara yardım eder. Size galip gelecek hiç kimse yoktur. Ve in yaxul kum ve menzellesi min baghihi ala Allah. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa, size yardım etmek kimin haddine? Tabi ya, bir de bu var. Allah sana yardım etmek istemiyor. Çünkü sen kafana göre bir din çıkarmışsın, kendine bir din üretmişsin. Bir de ben Allah'ın dinini taşıyorum diyorsun. Allah sana yardım etmezse, sana yardım etmek kimin haddine buyurdu? Sonuç, sonuç helak olursun. فَلْ يَتَوَكَّلِ evet, Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Mümin mümin olur da Allah'a tevekkül etmez mi? Güvenmez mi? Allah'a tevekkül etmiyorsa o nasıl mümindir? Mümin sen Allah'a tevekkül et. Allah yardım eder ve mutlaka galip olan sensin. Ve hiç kimse seni Mağlup edemez. Neden? Çünkü el galip olan Allah sana yardım ediyor. Fedea Rabbuhu enni mağlubun. Fentesir. Nuh Aleyhisselam'ın duasıydı bu. Evet. En sonunda Nuh dedi ki Rabbine yönelip Rabbim ben mağlup oldum, evet enli mağlupum ben mağlup oldum dedi. Evet pentesir bana yardım et. Allah da yardım etti. Günün kapısını açtık, suyu indirdik yerden de su fışkırttık. Kafirlerden yeryüzünde hiçbirini bırakma dedi, Allah olur dedi. Hiçbirini bırakmadı. Niye? Ben mağlup oldum, bana yardım et dediği için. Bu bir örnek. Herkesin hayatında ben mağlup oldum diyeceği bir an vardır. Allah onu biliyor yalnız. Kul sıkıntıya gelemiyor, biraz böyle sıkılıyor. Ben diyor yenildim, ben mağlup oldum. Nerede kaldı yardımın? O değil. Allah'ın nüsreti ne zaman gelir? Yardımı ne zaman gelir? Ne zaman gücün bittiyse o zaman Allah'ın yardımı gelir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü Allah onun için ne buyurdu? Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ama aynı şey aynı ölçü onun içinde geçerlidir. Hicret ederken, kaçarken yani. Mağara'ya sığınırken en yüksek tepeye kadar çıktı. Çıkabileceği en yüksek yere. Allah dileseydi peygamberini orada da korurdu. Hayır. Bütün çabani gayretini sarfet, ondan sonra Benden yardımı iste Senin yapabileceğin bir şey varken Yardım isteme Senin daha yapacağın şey var Mağarada ne dedi müşrikler Mağaranın etrafında gidip geliyor Ne dedi Hz. Eubekir'e korkma dedi Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir Allah bizimle beraberdir Gerekeni yapmış Onun için emindir Biliyor Allah artık yardımını yapacak. Ama evde oturup aynı şeyi söyleyebilirdi. Bu yanlış olur. Biri böyle söylerse Allah'ı bilmiyor, tanımıyor. Yani Allah'ın nasıl muamele edeceğini anlamamış demektir. Allah'ı tanımamış demektir. Allah senden kulluk istiyor. Çabani gayretini sarf edersen kulluk etmiş olursun, yapmış olursun. Senden sabırla, namazla dilemeni Allah'tan dilemeni istemiş. Yani direnmeni istiyor. Hak üzerinde direnmeni istiyor. Kulluğunu yapıp, imanını ispatlamanı istiyor. Sadakatini ispatlamanı istiyor. Evet. Hz. Musa, ben mağlup oldum, bana yardım et dedi. Allah ne dedi? Hayır ben ve Resullerim galip geleceğiz diye benden söz çıkmıştır. Yani bu iş bitmiş. Allah Resullerini kendinden ayırmadı. Neden? Allah'ın vahyini taşıyor çünkü. Kullarına Allah'ın vahyini taşıyor. Ne dedi? Müminlerin dışında hepsini helak etti, mağlup etti kimin mağlup olduğunu onlara gösterdi Allah hepimizi kendi vahyinin projesinde yer alanlardan eylesin Allah'ın vahyini taşıyanlardan eylesin Allah'ın muradını gerçekleştirmek için çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Aklamak istiyorum ama gözyaşım akmıyor. Sadece gözlerim nemleniyor. Bu benden kaynaklanan bir sorun mudur? Bu normal bir durumdur. Göz nemleniyorsa bu da güzeldi. İle de yaşlarını böyle şarır şarır akması gerekmiyor. Mesele işimizin yanmasıdır. Gözümüz yaşarıyorsa bu ağlamaktır. Her gece kabus görüyorum. Kabus nedir? Biraz açıklar mısınız? Kabus. Kabus zahiri bir şeydir. Nefsani bir şeydir. Bedene ait bir sıkıntıdır. Bedene ait. Özellikle, genellikle sırt üstü yattığımızda Organlar aşağı doğru çöker. Beyindeki kan basıncı da böyledir. O arada şeytan hile yapar. Mesela beynin bir bölümü uyuyor, bir bölümü uyanıktır. Kalkmak ister, kalkamaz. O bölüm uyanmamış. Onu harekete geçirecek olan bölüm uyanmamış. Ama bir bölümü uyanmış yalnız. Kaçmak istese kaçamaz. O arada şeytan ona rüya olarak bir şeyler gösterir. Yani kıyamet günü onunla karşılaşınca mutlaka ona bir kaç kelime söylemek lazım. Yani bu kadar kötülük yapmasaydı olmaz mıydı? Yani bu kadar yalancı olmasaydın olmaz mıydı? Mesela sanki birinin kılığında sanki düşman kılığında onu döver gibi yapar o da uyanmak ister ya da boğmaya çalışır. O arada o korkuyla o endişeyle zaten Neresi baskı görmüşse Oraya göre muamele ediyor O da kabus diyor ona evet, Kabus diye bir şey yoktur Şeytanın gösterdiği rüyadır ama genelde Bizim yatmamızdan Kaynaklanan bir durumdur Özellikle sırt üstü yatmamak gerekiyor Oraya dikkat etmek gerekir Yan tarafa yatarken de Böyle bir hile yapabilir Yapmamız gereken şey, Felak ve Nas suresini her gece uçer sefer okuyup, elimize öfürüp, bütün başımızdan başlayarak bütün bedenimizi mesh Resul Efendimiz bunu böyle yapmıştı, ümmetine de bunu böyle tavsiye etmişti. Öyle yaparsa ayetlerin nuri onu kaplar, şeytan ona yaklaşamaz. Kabus, şeytanın insanlara yaptığı hiledir. Evet. Kardeşlerimizden bir tanesi asra yemin. Allah vel asr, asra yemin olsun ki ayetini kendine göre birileri anlamaya çalışmış, onu anlatmış. Biraz uzun olduğu için, eğer ben bunu okursam buna cevap vermem gerekiyor. Vel asr. Allah asra yemin ediyor. Asr. Aynı zamanda özümüz sıkmaya da asr denir. Sıkmak. Asr aynı zamanda bir zaman dilimi demek. İnşallah yarın kısaca bu soruya cevap vereyim. Daha uygun olur. Vakit daha fazla geç olmadan.